Ümmetin damarlarına enjekte edilen taze kan, şehitler. Emre uyar. Hidayet ettiği kullarına şehadet nimetini nasip eden Allah'a hamdolsun. O ki kendisine teslim olan kullarının sırf kendisinin rızasını kazanma gayesiyle canlarını vermelerinden hoşnut olandır. İşte biz günleri aranızda böyle döndürür dururuz. Ta ki Allah iman edenleri açığa çıkarsın, ve aranızdan şehitler edinsin. Ali İmran 140 Onun Resulü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. O ki nefsimi elinde bulundurana yemin olsun ki Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra tekrar savaşıp öldürülmeyi, sonra tekrar savaşıp yine öldürülmeyi isterdim. Buhari Cihat buyurmuştur. Onun ashabına da selam olsun. Şehitlerin efendisi Hamza'ya, Cennet gençlerinin efendileri Hasan ve Hüseyin'e, Meleklerin kendisini yıkadığı şehit Hanzala'ya, Şehadeti sebebiyle arşı titreten Sa'd bin Muazza, Bedir'in ve Uhud'un şehitlerine radıyallahu anhum ecmain ve Uhud'un şehitlerine radıyallahu anhum ecmain ve yine selam, garip bir hayatı seçerek zillete boyun eğmeyip İzzeti Elaziz olanın yanında bulan İslam'ın garip şehitleri üzerine olsun. Şehadeti anlatırken kelimelerimizin kifayetsiz kaldığı yazımızda onun faziletine dair naslar zikretmiştik. Bunları maddeler halinde bir kez daha hatırlayalım. Şehitler diridir ve Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Cennete girdikten sonra gördüğü nimetlerden dolayı geri dönmek isteyen bir tek şehitlerdir. Şehadet, Borç dışında bütün günahlara kefarettir. Şehide şefaat etme yetkisi verilmiştir. Şehitler, Fatiha suresinde geçen kendilerine nimet verilenlerdendir. Şehitler, kabir sorgusundan muaf tutulmuşlardır. Bunları zikrettikten sonra şehadetle ilgili bir takım hatırlatmalarda bulunmak faydalı olacaktır. 1. Şehadeti arzu etmek, cihat prensiplerinin en önemlilerinden olan korku salma siyasetinin bir parçasıdır. Eğer iki ordudan bir tanesi ölümü arzulayarak savaşıyorsa, imkanları kısıtlı dahi olsa karşı tarafı ciddi anlamda korkutacaktır. Ölmek için savaşan bir ordu, yaşamak için savaşan bir ordudan her zaman ve her koşulda üstündür. Kafirlerin en büyük özelliği yaşamayı sevmeleridir. Bütün mücadeleleri, çalışmaları, döktükleri ter, akıttıkları kan, sadece daha uzun ve daha konforlu yaşamak içindir. Seven kişi ise sevdiğinin elinden gitmesinden korkar. Bu sebeple kafirlerin en büyük korkusu ölümdür. Kimisi de Yahudiler gibi ahirette karşılaşacağı akibetten korktuğu için ölümden korkar. Allah Subhanhu ve Taala şöyle buyuruyor: De ki. Ahiret yurdu insanların dışında sadece size has ise, eğer doğru sözlüyseniz o zaman ölümü temenni edin. Onlar kendi elleriyle önceden yaptıkları işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden her biri de ister ki bin sene yaşasın. Oysa yaşatılması hiç kimseyi azaptan uzaklaştırmaz. Allah, onların yaptıklarını eksiksiz görür. Bakara 94-95 2. Şehitlik arzusunu kişinin kalbine yerleştirecek en büyük etken, kişinin Allah'ı ve O'nun yanındakileri tanımasıdır. Allah subhani ve Teala sahabeyi böyle terbiye ettiği için, onlar daha dünyadayken cennetin kokusunu almaya başlamışlardı. Bir kul Allah'ın yanındakilerden haberdar ise şehadet arzusu da kalbinde kök salacaktır. 3. Şehadet bu kadar yüce bir mertebe olmasına rağmen cihad hiçbir zaman mücadelenin birinci hedefi olmamalıdır. Yani Allah yolunda mücadele eden, cihad eden tayfe'nin amaçlarının şehitlik olmaması gerekir. Asıl amaç göz ardı edilip o ibadetin barındırdığı farklı amaçlar göz önüne alındığında, ibadetin ifa edilme şeklinde olumsuz değişiklikler gerçekleşebilir. Şöyle ki, namaz bir ibadettir. Ama niçin namaz kılıyoruz sorusunun birçok cevabı vardır. Doğru olan, Allah emrettiği için kulluğumuzun gereği olarak namaz kılıyoruz yanıtıdır. Ama bunun yanında başka amaçlar da ekleyebiliriz. Biz namazı Allah'tan gafil kalmamak, sürekli onu hatırlamak için kılıyoruz. Biz namazı hayatımızda bir düzen tesis etmek ve sorumluluk bilincine erişmek için kılıyoruz gibi. Fakat bunlar ikincil, üçüncü amaçlardır ve asıl amaç olarak tayin edildiğinde ibadeti tahrif edebilirler. Namaz, Allah emrettiği için kılınır dediğimizde bunun alternatifi olacak başka bir eylemin olmadığını görürüz. Ancak Namaz Allah'ı hatırlamak için kılınır dediğimizde Allah'ı bize hatırlatabilecek namaz dışında birçok alternatif mevcuttur. Aynı durum hayata düzen getirmek gayesiyle kılınan namaz için de geçerlidir. Namaz dışında hayatımızda düzeni tesis edebileceğimiz birçok eylem mevcuttur. Cihad için, mücadele için de aynı durum söz konusudur. Cihad da asıl amaçla beraber birçok amacı kendi içerisinde barındırmaktadır. Cihadın asıl amacı yeryüzünden şirki söküp çıkarmak, tevhidi ikame etmektir. Tevhidi ikame etmektir. Diğer amaçlar, zafer, şehadet, ganimet, izzetli bir hayat olabilir. Ancak bu amaçların tercih edilmesiyle girişilecek bir mücadele, mücadelenin boyutlarını ciddi anlamda değişikliğe uğratacaktır. Ama asıl amaç vaki olduğu müddetçe mücadele ilk günkü haliyle yoluna devam edecektir. Asıl amaç olarak şehadet görüldüğü takdirde ortaya çıkabilecek sıkıntılar şunlardır: A. Gayesi şehadet olan kişi her bayrağın altında savaşır. Çünkü bayrağın ne bayrağı olduğu, amacın ve menhecin ne olduğu, içinde bulunduğu taifenin akidesinin ne olduğu, sadece şehadeti amaçlayan kimseyi pek de ilgilendirmez. Sonuçsa amelin fesada uğraması ve amaçlanan şehadetin elde edilememesidir. B. Cihat, insanları öldürmek için veya Müslümanların kanlarını akıtmak için meşru kılınmış bir eylem değildir. Şehadeti asıl gaye haline getiren biri, olmadık yerde taşkınlığının bir sonucu olarak Müslümanların kanlarını dökebilir. Şehadet asıl gaye olmuş olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha Mekke'deyken sahabenin düşmana saldırmasına müsaade ederdi, sahabe de şehadete ulaşmış olurdu. Ancak amaç şehadet değildi. Şehadeti, cihadı için asıl amaç olarak gören biri ise yapacağı ameliyenin maslahat ve mefsedet boyutunu düşünmez. Bunun muhasebesini yapmaz. Şunu da belirtmek gerekir ki, bugün Müslümanları şehadete teşvik eden, şehadeti asıl amaç haline getirmelerine sebep olan etken, görsel, işitsel cihadi neşriyattır. Söz konusu bu görsel medyanın videoları, İnsanları Allah yolunda can verme konusunda teşvik ediyor. Ancak gerçek hayatta görünenle videoda izlenilen farklı olduğunda amel ifsat olabilmekte, zikrettiğimiz sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir. Rabbimiz bizlere hakkı hak olarak göster ve bizi ona tabi olmakla rızıklandır. Ve yine bize batılı batıl olarak göster ve bizi ondan uzak durmakla rızıklandır. Allahümme amin. Allahumme amin. Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 34. sayısında yayınlanmıştır.